Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 20. Bölüm Beni Kaynuka Gazvesi Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği sırada, şehrin yarıya yakın nüfusunu Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza kabilelerine mensup Yahudiler teşkil ediyordu. Yahudilerin Arabistan Yarımadası'na veya daha özelde Medine'ye ne zamandan itibaren yerleşmeye başladıkları konusunda kesin bilgi yoktur. Arap Yarımadası'ndaki Yahudilerin dışarıdan gelmiş olmayıp, Yahudiliği kabul etmiş Araplar olduklarına dair görüşler de bulunmaktadır. Bununla birlikte, genellikle yarım adaya dışarıdan geldikleri kabul edilmekte, ancak ne zaman geldikleri konusunda farklı fikirler ileri sürülmektedir. Bazı rivayetlere göre, Babil Kralı Buhtun Nasır tarafından Kudüs'ün işgal edilmesi ve Süleyman mabedinin yıkılmasından sonra veya daha sonraki çeşitli saldırılarda Filistin'den çıkarılan Yahudiler, Arabistan Yarımadası'nın Hicaz, Vadil Kura, Hayber, Teyma, Yesrib ve Eyle gibi çeşitli bölgelerine dağılmışlardı. Bunlardan Yesrib'e gelenler, başlangıçta şehrin kenar kısımlarına yerleşmişler, zamanla güçlenerek burada oturan Amalika ve Cürhümlüleri dışarı çıkarmışlar ve böylece şehrin hakimiyetini ellerine geçirmişlerdir. Miladi 2. yüzyılda, Yemen'de Seylül Arim denilen sel felaketinin yaşanması üzerine bölgeyi terk eden Kahtanilerin Ezd koluna mensup Harise bin Sâlebe bin Amr muzaykıya, kabilesiyle birlikte Yesrib'in çevresine yerleşmiş ve onun soyundan gelen Evs ve Hazreç kabileleri zamanla Yahudilere karşı üstünlük sağlayarak şehre hakim olmuşlardı. Evs ve Hazreç'e karşı üstünlüklerini kaybeden Yahudiler, bu iki kabile arasında çıkan anlaşmazlıklarda, bazısı Evsin, bazısı da Hazreç'in yanında yer alarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Mesela hicretten beş yıl önce meydana gelen Boğaz Harbi'nde, Beni Kurayza ve Beni Nadir Yahudileri, Evslilerle, Beni Kaynuka'da Hazreçlilerle ittifak kurmuş ve savaş, Hazreçlilerin ile sonuçlanmıştır. Öte yandan, Beni Kaynuka ile diğer Yahudi kabileleri arasında çeşitli anlaşmazlıklar ve çatışmalar da yaşanmaktaydı. Siyasi alandaki durumun tersine Yahudi kabileleri ekonomik alanda Araplardan daha fazla söz sahibiydiler. Ziraat, ticaret, demircilik, silah yapımı, kumaş dokumacılığı ve kuyumculuk gibi meslekler Yahudilerin elindeydi. Beni Kaynuka kuyumculuk, beni Nadir ziraat, beni Kurayza'da dericilik alanında meşhurdu. Yahudiler panayırlara katılarak zengin olmuşlar, faizle verdikleri borçlarını tahsil edemedikleri durumlarda borçlunun mülk ve arazilerine el koymuşlar ve bu sayede refah içinde yaşamaya başlamışlardı. Ayrıca falcılık ve kehanetle meşgul olup para kazananlar da vardı. Yahudiler, Medine'de dini eğitim ve öğretim yeri olan Beytül Midras'a da sahiptiler. Hazreti Peygamber'in ve bazı sahabilerin, İslam'ı tebliğ ve sair sebeplerle buraya gittikleri bilinmektedir. Medine'nin güneybatı tarafında oturan Beni Kaynuka, Medine'de çok sayıda bulunan ve Utum adı verilen kalelerde yaşamaktaydı. Beni Kaynuka, Medine'deki Yahudi kabileleri içerisinde cesaret ve savaşçılığıyla meşhur olup, geçimini ticaretle, silah imalatıyla ve özellikle kuyumculukla sağlamaktaydılar. Bu sebeple tarım arazileri yoktu. Medine'de Su'ku Beni Kaynuka adı verilen çarşıları bulunmakta, hem Yahudiler hem de Müslümanlar bu çarşıdan alışveriş yapmaktaydılar. Bu tür faaliyetleri sebebiyle Beni Kaynuka, diğer Yahudi kabilelerine nazaran daha zengindi. Hazreti Peygamberin Medine'ye hicretten sonra buradaki Arap ve Yahudi kabileleriyle yaptığı Medine vesikası denilen antlaşmaya, Beni Kaynuka Yahudileri, Hazreç kabilesinin müttefiki olarak katılmışlardı. Bu antlaşmada, Medine'ye herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda, Yahudilerin de savunmaya birlikte katılmaları, taraflardan birine yapılacak saldırının diğerine de yapılmış sayılarak ortak karşılık verilmesi, ayrıca Yahudilerin Kureyş'le ve Müslümanların diğer düşmanlarıyla herhangi bir ittifak içerisinde yer almamaları öngörülmüştü. Hazreti Peygamberin Medine'de Yahudilere karşı takındığı tavır bazı olumlu sonuçlar vermiş, Beni Kaynuka'ya mensup alim şahsiyetlerden Abdullah bin Selam, ailesiyle birlikte Müslüman olmuştur. Ancak Yahudiler, genel olarak yakın zamanda gelecek peygambere tabi olacaklarını ve düşmanlarına üstünlük sağlayacaklarını söyleyerek, Evs ve Hazreç mensuplarını tehdit ettikleri halde, bekledikleri peygamber Yahudilerden gelmediği için Resul-i Ekrem'in risaletini benimsemediler. Ayrıca Müslümanları dinlerinden döndürmek için çeşitli faaliyetlere girişiyor, zaman zaman Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberle alay ediyorlardı. Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki eski düşmanlıkları hatırlatarak fitne uyandırmaya çalışıyor ve münafıklara cesaret veriyorlardı. Bir kısmı da İslamiyet'e girdiklerini söyleyip münafıklar arasına katıldılar. Müslümanların Bedir gazvesinde sayıca az olmalarına rağmen Mekke müşrikleri karşısında başarı elde etmeleri Yahudileri rahatsız etti. Onlar çeşitli davranışlarıyla bu memnuniyetsizliklerini açığa vurdular ve taşkınlık yapmaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir gün Beni Kaynuka çarşısında Yahudileri toplayarak onlara kendisinin beklenen hak peygamber olduğunu belirtti. Ve Kureyş'in başına gelenlerden de ders alarak Müslüman olmalarını istedi. Buna karşılık Yahudiler, Hazreti Peygamber'e, harp sanatından anlamayan Kureyş'e karşı kazandığı zaferden dolayı kendini aldatmamasını, kendileriyle harbe girmesi halinde, savaşın ne olduğunu ve kendilerinin ne kadar savaşçı olduklarını göreceğini ifade etmek suretiyle küstahça bir cevap verdiler. Kısa bir süre önce meydana gelen Bedir gazvesine dikkat çekilmek suretiyle, inkar edenlerin Allah'ın yardımıyla yakın bir zaman içerisinde mağlup edileceklerini belirten ayetlerin, Beni Kaynuka'nın bu cevabına karşılık nazil olduğu rivayet edilmektedir. Bu gerginlik devam ederken, Beni Kaynuka çarşısında yaşanan bir olay bardağı taşıran son damla oldu. Alışveriş için Beni Kaynuka çarşısına giden Ensar'dan bir Müslüman hanımı uğradığı kuyumcu dükkanında orada bulunan Yahudilerin tacizine maruz kaldı. Kadının etraftan yardım istemesi üzerine Müslümanlardan biri yardıma koştu ve kendini tutamayarak Beni Kaynukalı Yahudi kuyumcuyu öldürdü. Kendisi de orada bulunan Yahudiler tarafından öldürüldü. Aynı zamanda daha önce yapılmış olan anlaşmanın artık bir öneminin kalmadığını ve bozulduğunu gösteren bu durum, Hazreti Peygamber'le birlikte Müslümanlara çok ağır geldi. Hazreti Peygamber, Yahudi kabileler içerisinde ahdini bozan ilk kabile olan Beni Kaynuka'nın, her an bir ihanet içerisinde bulunabileceğinden endişe etmeye başladı. Bunun üzerine, Hz. Peygamber'in herhangi bir topluluğun anlaşmaya hıyanet edeceğinden korkması halinde, aynı şekilde karşılık vererek anlaşmayı bozabileceğini belirten ayet nazil oldu. Hazreti Peygamber hicretten yirmi ay sonra, Şevval ayının ortasından itibaren, kendi yerine Ebu Lübabe bin Abdülmunzir el-Ensari'yi Medine'de vekil bırakarak, Beni Kaynuka'nın bulunduğu mahalleyi kuşattı. Kendisi, Zatül Fudul adı verilen zırhını giymiş beyaz sancağı amcası Hamza bin Abdülmuttalibe vermişti. Zilkade ayının başına kadar 15 gün devam eden kuşatma sırasında herhangi bir çatışma veya ok atma yaşanmamakla birlikte dışarıyla bağlantıları tamamen kesilerek kalelerinde mahsur kalan Beni Kaynuka Yahudileri teslim olmaya mecbur kaldılar ve serbest bırakılmaları isteğine olumsuz cevap veren Hazreti Peygamber'in vereceği hükme razı oldular. Hazreti Peygamber'in esirlerden sayılarının 700 civarında olduğu nakledilen savaşçı erkeklerin öldürülmesine karar vermesi üzerine Hazreç Kabilesi reisi Abdullah bin Übey bin Selül, Beni Kaynukalıların Hazreç Kabilesinin müttefiki olduklarını, kendisine geçmişte özellikle Boğaz Harbi'nde çok yararları dokunduğunu belirtti ve affedilmelerini istedi. Abdullah bin Übey'in, münafıkların başı olduğunu bilmesine rağmen, Resulullah, onun kendisini rahatsız eden, ısrarlı yalvarmaları karşısında, öldürme kararından vazgeçti ve malları Müslümanlara kalmak üzere, Beni Kaynuka Yahudilerinin hepsinin, Medine'den sürgün edilmelerini emretti. Beni Kaynuka'ya, Medine'den ayrılmaları için 3 gün süre tanıyan Hazreti Peygamber, onların mallarını teslim almak için Muhammed bin Mesleme'yi Medine'den uzaklaşıncaya kadar kontrol edip düzen sağlamakla da Ubade bin Samiti görevlendirdi. Bu arada Beni Kaynuka'nın isteği üzerine alacaklarını tahsil etmelerine müsaade edildi. Hazreti Peygamber Beni Kaynuka'ya her zaman için çeşitli işlerini görmek amacıyla Medine'ye gelip üç gün kalabileceklerini de belirtti. Beni Kaynuka Yahudileri, çok sayıda silah, silah yapımında ve kuyumculukta kullanılan malzeme bırakarak, Ubade bin Samit'in gözetiminde Medine'den ayrıldılar. Vadil Kura'da bir ay kadar kaldıktan sonra da, Suriye taraflarına gidip Ezriata yerleştiler. Hazreti Peygamber, Beni Kaynuka'dan ele geçirilen ganimetlerden üç adet kılıç, üç mızrak, iki zırh ve iki yayla, ganimetin humus olarak tabir edilen beşte birlik kısmını aldıktan sonra, kalan beşte dördünü Müslümanlar arasında paylaştırdı. Ayrıca Muhammed bin Meslem'e ve Sa'd bin Muazza da birer zırh hediye etti. İslam tarihinde humusun ilk defa ne zaman uygulandığı tartışılırken, bu uygulamanın ilk defa Beni Kaynuka gazvesinde ele geçirilen ganimetlerin taksiminde yapıldığına dair görüşler bulunmakta. Ancak daha önce gerçekleşen Abdullah bin Cahş seriiyesi ve Bedir gazvesi ganimetlerinin taksimiyle ilgili rivayetler de dikkate alınarak daha öncekilerde mevcut gelenek doğrultusunda humus uygulandığı, ilgili ayetin nüzulünden sonraki ilk humus uygulamasınınsa, Beni Kaynuka'da olduğu belirtilmektedir. Münafıklar Resul-i Ekrem'in Medine'de karşılaştığı büyük problemlerden biri de nifak hareketiydi. İslam'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine inanmadıkları halde kendilerini mümin gösteren bu iki yüzlü zümrenin başını, Abdullah bin Übey bin Selül çekmekteydi. Abdullah bin Übey, Hazreçlilerin reisi olup, Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki savaşların sonunda, Yesrib'in idaresi kendisine verilmek üzere, mutabakata varılmışken, Hazreti Peygamberin hicretiyle, bu gelişme suya düşmüş, ve bu sebeple, hayatının sonuna kadar, ona karşı düşmanlık beslemiştir. Şehirde yaşayan Yahudilerle Mekke'deki Kureyşli müşrikler de onun bu düşmanlığını tahrik ediyorlardı. Abdullah bin Übey ile birlikte diğer münafıklar hemşerilerine, muhacirlere hiçbir şekilde destek olmamalarını tavsiye ederek onların şehirden ayrılmalarını sağlamak istiyorlardı. Münafıklar Medine döneminde yaşanan birçok olayda her zaman fitneden yana olmuş, ve Müslümanların birliğini zedelemeye çalışmışlardır. Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi olan Münafıkun suresi, bu zümre ve benzer özellikler taşıyanlar hakkında nazil olmuştur. SonPeygamber.info Onu anlamak ve anlatmak için...